Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer buyruluyor. Buyurun hep beraber saymaya başlayalım. 1- En çok kullandığımız ismi şerifi Allah Celle Celaluhu. Allah gördüğümüz, gözümüzün görmediği, Şu aciz aklımızla bildiğimiz veya bilgimizin dışında olan bütün alemlerin sahibidir, malikidir. Her türlü övgüye, ibadete layık olandır. 99 ismi var. O 99 isminin bütün özelliklerini kendinde toplayan Belki de en kapsamlı özel ismidir Allah Celle Celaluhu. Allah birdir, tektir, eşi, benzeri yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Ne öncesi vardır, ne başlangıcı, ne de sonrası. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir yaratılan da ona benzemez. Tüm noksan, eksik, ne varsa hepsinden uzaktır. Değerli dinleyenlerim, Arapça'da dahil olmak üzere hiçbir dilde İspanyolca, İngilizce, Almanca, Farsça hiç değişmiyor. Bu ismi şerif yani... Allah Celle Celaluhu'nun isminin yerini tutmuyor. O yüzden iyi niyetle de olsa bazı eserlerde veya bazı yazılarda, konuşmalarda Tanrı kelimesini görüyoruz. Buna hiç lüzum yok. Veya Arapçada ilah kelimesi var. İngilizce'de God, Fransızca'da Divu veya Divu diye geçiyor. Bizim eski Yazılarda da mesela Yunus Emre'nin eserlerinde Çalap der. Farsça'da Huda veya Yezdan der. Ama hiçbir şekilde tekrar edelim, bu ismi şerifin yerini tutmaz. Onu ilk olarak saymamız gerekmekte. 2. Rahman Rahmet ve merhamet acıma bağışlama şefkat ve ihsan anlamlarına geliyor. Rahman ve Rahim isimleri çok şefkat ve merhamet eden anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Rahman 57 defa, Rahim ismi 115 defa Allahu Teala'ya nispet edilmekte. Rahman Celle Celaluhu. Evet, bütün mahlukata merhametlidir. Ve hepsine bolca nimetler verir. Etrafımızda bunun o kadar çok örneği var ki, hatta kendisine inanmadığını itiraf edenlere, kendine inananlara düşmanlık eden o zalimlere dahi nimetlerini veren, Onlara acıyan ve belirli bir zamana kadar müddet verendir. Rahman, zati ismidir. Rahim, fiili isimlerdendir. Yani, zati olan Rahman ismi, Allah'tan başkasına isim olarak verilemez. Fiili isimlerden olan Rahim, bir isim olarak verilebiliyor. Zaten, Abdurrahman en fazla denilebiliyor, Abdurrahim diye başlıklarla verilebiliyor. Allah-u Teala'nın rahmeti bütün yaratılmışları kapsar. İnsanların inansın inanmasın rızıklarını bol bol verir. 3- Rahim Pek çok merhamet edici, ve verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vererek mükafatlandıran, arttıran manasında. Bilhassa müminlere rahmet eden manasıyla Errahim yine rahmet kökünden türemiş. İkisi de aslında Allahu Teala'nın ne kadar merhametli, şefkatli olduğunu anlatıyor bize ama Aslında bir fark var aralarında. Rahman ismi herkesi kapsıyor. Yani dünyada ey Allah'ım deyip el açanları da, ben Allah'a inanmıyorum haşa diyenleri de, Rahman ismi şerifi herkesi, kafirleri de kuşatıyor. Ama Rahim sadece Müslümanlara mahsus. Bu bakımdan Rabbimiz, ahirette sadece müminlere rahmet edecek. Şöyle düşünelim, Rahman, bu dünyada herkese nimet veren manasında düşünsek, Rahim'i ise Celle Celaluhu, Müslümanlara ahirette bolca efendim nimet veren. Rahim isminin ifade ettiği rahmeti tekrarlayalım mükafat olarak verilen rahmet, belki de bire on, bire yüz, ve 4 Melik Celle Celaluhu. Bu isim, gördüğümüz, görmediğimiz, koca koca uyduları gönderip, uzayı izlediğimiz yerin en sonu diyelim, orasının ve göremediğimiz, Bilemediğimiz hiçbir alet ve edevatla, fark edemediğimiz her şeyin hükümdarı manasındadır. Kendisine ibadet edilmeye yegane layık olan O'dur. O'nun istediği olur, istemediği olmaz. O, bir şeyin olmasını isterse sadece ''Ol'' buyurur, o da derhal olur. Yani, Olmasını istemediği bir şey varsa kesinlikle onun olma gibi yerine getirme gibi bir durum olmaz. Varlık sahasına hiçbir şey çıkamaz. El-Melik Celle Celaluhu. Şu ucu bucağını göremediğimiz bilim insanlarını hayrete düşüren evren her şey müthiş bir düzen içinde. Hiçbir başı boş bir hal görülmedi. Bütün idare tek bir yerden. Gecenin gündüze kavuşması, dünyanın dönmesi, havadaki tam insanlar için belirlenen oksijen miktarı, hava sıcaklığı, bunların hepsinin idaresi tek bir yerden geliyor. Kayıtsız, şartsız, hakim ve malik olan, Allah Celle Celaluhu. 5. Kuddüs Bu ismi şerif şöyle anlatıyor Rabbimizi. Hatadan, yanlış yapmaktan, acizlikten, eksiklikten uzak, bütün övgülerin üstünde olan bir Allah Celle Celaluhu, ...anlamını taşıyor. Yani, biz insanların, ...her birimizin ayrı bir ayıbı, ...her birimizin ayrı bir kusuru ve ihtiyacı var. Sadece zatının yok. Her birimiz uyumaya ihtiyaç duyuyoruz. Su içmeye, yemeye, yediklerimizden kurtulmaya. hayvanlarda da, bitkiler de böyle. Lakin... Sadece o tüm eksikliklerden, ihtiyaçtan münezzehtir. Son derece temizdir. El-Kuddüs Celle Celaluhu. 6. Selam Kulağımız aşina değil mi? Selam ismi şerifi, her türlü eksiklikten, yine ayıptan, yaratılmışların bizlerin üzerinde olan değişmekten ve bir gün yok olmaktan uzak olduğunu anlatır bize. Ve Müslümanları tehlikelerden selamete çıkarır. Cennetteki kullarına selam verir demektir. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu gerek dünyada, gerekse ahirette tehlikeye düşen kullarını Tehlikelerden kurtarıp selamete çıkaran. Selam Celle Celaluhu. Biliyorsunuz ki... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Her namazdan sonra... Allah'ım sensin selam. Ve sendendir selam buyuruyordu. Müslüman olmayanlar... Selamı hak etmiyorlar. O yüzden... Müslüman olmayan bir insana Allahu Teala'nın isimlerinden biri olduğu için selam verilmez. Ama tüm müminlerin birbirine selam vermesi zaruridir. 7. Mümin güven veren. Verdiği söze güvenilen. Müminlerin iman ve samimiyetini test eden tasdik eden ve mucizeler vermekle, peygamberlerinin doğruluğunu herkese ispatlayan, kendine sığınanları koruyan, rahatlandıran anlamında. El-Mü'min Celle Celaluhu. Biliyorsunuz, en büyük nimetlerden biri Rabbimizin, imandır bizlere verdiği, diğeri, şu canımızın, malımızın, ırzımızın namusu için rahat olmamızdır. Bu isim eğer bir Müslümanda tecelli ederse, o kulun kalbine iman kuvvetlice yerleşir ve o kişi güvenilir birisi olur. İşte Rabbimiz, mümin isminin bir tecellisi olarak Müslümanları korkulardan ...güvende kılmaktadır. 8 Müheymin Celle Celaluhu El Müheymin Kainatın ...bize karışık gelen ...tüm işlerini gözetleyen, yöneten ...korkulardan emin kılan manasında... Her şeyden aynı zamanda haberdar olan kullarının özellikle müminlerine güven, sevgi ve huzur veren anlamında. El-Müheymin Celle Celaluhu 9. El-Aziz Celle Celaluhu Yenilmesi mümkün olmayan tek galip. Yeryüzünde nice yiğitler sözde geldi. Güreşçiler, zenginler, kuvvetinin sınırının olmadığını düşünenler. Herkes yenildi. Ama hiç yenilmeyecek, yenilmeyen ve her zaman galip olan odur anlamında. Güçlü, ve yenilmez anlamında. Onu aciz bırakacak hiçbir güç yoktur ve dilediğine izzetlik kılar, şerefli ve üstün kılar. El Aziz, Celle Celaluhu. 10. Cebbar, Celle Celaluhu. Dilediğini her durumda gerçekleştiren Ve ne istiyorsa neyin olmasını murat ediyorsa zorla yaptıran Yaratılmışların halini iyileştiren Dağılan, bozulan, parçalananları istediği zaman düzelten ve onaran Şöyle düşünebiliriz Rabbimiz Celle Celaluhu dilediğinde yaşanılan perişanlıkları düzeltir. Yoluna girmeyecek denilenleri yoluna koyar. Eksikleri tamamlar, kırılanları onarır. Ona yok yoktur. Biz insanların rızık ve yaşama sebeplerini kendisi sağlar. Biz insanların ümitlerimizin tam bittiği yerde canlandıracak O'dur. İşleri yola koyan O'dur. O yüzden O'na yönelmeliyiz. El Cebbar Celle Celaluhu 11 El Mütekebbir Celle Celaluhu her zaman ve her yerde büyüklüğünü gösteren, kendisini tam olarak tanıyamayacağımız, bu aciz aklımızda hiçbir zaman, evet işte şöyledir diyemeyeceğimiz derecede, bilinmezliklerle dolu. Yarattığı her şeyden daha yüce olan, onların sıfatlarından da yüce olan, Ve aynı zamanda bu ismi şerif zalim insanları, mazlumları mahvedenleri mutlak gücüne boyun eğdirecek, ona boyun eğmek zorunda bırakan manasında. El-Mütekebbir Celle Celaluhu. 12. El-Halik Celle Celaluhu. Her şeyi yoktan var eden Allahu Teala neyi yaratmak istiyorsa hiçbir örneği ve benzeri olmadan yaratan ve yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilendir. Bir bebek annesinin karnındayken henüz bir nutfe halinde tutunmuş bir çiğnem et halinde olmadan önce annesi tarafından bilinemez. Ama Allahu Teala henüz anne karnından önceki halini de bilir. Yarattığı ve yaratacağı kullarının tüm ayrıntılarıyla bilir. Her şeyin varlığını, olayların nasıl cereyan ettiğini bilir. Ona göre yaratır. Allah her şeyi ezelde takdir etmiş ve o takdir ettiklerinin zamanı gelince o zaman bunları yaratmış ve var etmiştir. Onun takdir ve yaratmasından hiçbir şey kurtulamaz, uzak duramaz. 13. El-Bâri Bir örneği ve madde olmaksızın, bir şeye ihtiyaç duymaksızın yaratan, şu evrenin, tüm parçalarını, milimetrik hesaplarla, birbirine uyumlu, düzenli olarak meydana getirendir. Celle Celaluhu. Bir kulda, bu isim tecelli edince, o insan, adaletli, adaletli, Yaptığı işi hakkaniyetle yapan, boyacı da olsa, öğretmen de olsa, yemek yapan bir hanım kardeşimiz de olsa, işini sağlam yapan bir kul olur. 14. El-Musavvir Celle Celaluhu Varlıkları çeşitli çeşitli şekillerde yaratan ve yarattığı her varlığa, Ayrı bir şekil, Ayrı bir özellik veren demektir. Eşi benzeri olmaksızın, ilk defa da yaratır. Yarattığı şeyi düzgün yaratır. Her yarattığının organları yerli yerinde, Uyumlu bir şekildedir. Aynen vücudumuzda olduğu gibi. Yeryüzünde bulunan, Milyarlarca insanın, milyarlarca hayvanın, okyanusların dibinde, gökyüzündeki hayvanların organlarının bir diğerine benzemeyişi yine bu ismi şerifi akla getirmelidir. El-Musavvir Celle Celaluhu, tasvir eden, her şeye bir şekil ve özellik veren. El-Gaffar Celle Celaluhu Bu ismi şerifi duymuşsunuzdur. Affeden, kullarının o tevbelerine icabet eden, Günahlarını örten, Ayıp ve kusurlarını bağışlayan, Kulu tekrar günah işlediğinde tevbe ederse, isterse, dilerse bağışlayan anlamındadır. Bizde El-Gaffar Celle Celaluhu'nu istiğfarla anmalı. Neredeyse her gün onlarca günahla huzuruna gideceğimizden endişe ederek tevbe etmeli, istiğfar etmeli, bağışlanma, dilemeliyiz 16 El Kahhar Celle Celaluhu Duydunuz özellikle mazlumlar söz konusu olduğunda mazlumların zalime bedduasında duymuşsunuzdur Kahhar yenilmeyen hiçbir şekilde mağlup edilemeyen Tek galip Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içeriden dışarıdan kuşatandır. Ve herkesin, her şeyin boynu büküktür. Dilediğini istediği anda yok eder, dilediğini helak eder. El-Kahhar Celle Celaluhu 17 El-Vehhab Celle Celaluhu Karşılık beklemeden Bol bol verir Lütfu çoktur Bağışı çoktur Karşılıksız verendir Nimetlerinin Ardı arkası kesilmeyendir İnanan İnanmayan ayırımı yapmaksızın dünyada kullarına nimetlerini bol bol verendir. Rahmeti gereği, lütfu bol ve hayırlı işlerde kullarını başarıya ulaştırandır. 18 Er-Rezzak Celle Celaluhu Bedenlerin ve ruhların gıdasını, bütün yaratıklarının rızkını yaratan ve veren anlamında. Çokça kullanılan bir ismi şerif ama Celle Celaluhu dememiz lazım çünkü Allahu u Teala'nın isimlerinden. Rızk Allah'tandır değil mi? Allahu Teala yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, denizin altında, yerin dibinde, bitkilerden küçücük mikroorganizmalara kadar ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını yaratan, kendine düşmanlık edenin dahi yiyeceğini veren er Celle Celâluhû. 19. El-Fettah Celle Celaluhu Kapı açan, iyilik kapılarını sonuna kadar açan, Hakemlik yapan, anlaşmazlıklar olduğunda Hakemlik yaparak mutlak adaleti gerçekleştiren, Zulme uğrayanlara yardım eden, Mü'min kullarını zafere ulaştıran, Müminlere manevi kapıları açıp, kalplerden kederleri gideren, her derde çare bulan, her türlü engelleri ortadan kaldırabilen demek. El-Fettah Celle Celaluhu. 20. El-Alim Celle Celaluhu hakkıyla bilen demektir. Allahu Teala şu zaman veya şu yer demeden büyük veya küçük, gizli veya açık her şeyi bilendir. Olmuş şu da bilir, olanı da bilir, olacağı da en mükemmel şekilde bilir. Her insanın, her bilimin Ve her icat edilen kameranın veya sistemin bilemediklerini de bilir. Ve hiçbir şey onun bilgisi dışına çıkmaz. Bir karıncanın yükünden okyanusun dibindeki bir çakıl taşına... ...astronotların bile göremediği... ...gözlerin görmeye kapalı olduğu uydulardan... Galaksilerden havadaki toza kadar. Hiçbir şey onun bilgisi dışına çıkamaz. Onun bilemeyeceği bir şey yoktur. 21 Kabiz Celle Celaluhu. Rızkı daraltan, Canlıların ruhlarını alan, hayatlarına son veren Allahu Teala istediğini sıkar. Hani kabz hali, ruhunuzun sıkıldığı, bir şeyden zevk alamadığınız, içinizde bir daralma hissettiğiniz an. Hatırladınız mı? Bunu konuşmuştuk. Kabz hali. Sonra bast hali vardı. İşte bu iki ismi şerif. Kabiz Celle Celaluhu çoluk çocuğu, hayat zevkini, gönül ferahlığını bir anda istediğinden alandır. Güneşin doğmasıyla karanlığı giderir, kuşlara gökyüzünde uçma imkanı verir, onları düşmekten o ok korur. ve el basit celle celaluhu tam tersine rızkı genişleten istediğinde ruhları bedenlerine dağıtandır. Allahu Teala istediğinde kulunu darlıktan çıkarır. Nasıl ki bir önceki isim-i şerifte bazen daraldığınızı hatırladınız. İşte o daraldığınız anın sonrasında Sizi bir ferahlıkla darlıktan çıkaran O'dur. Dünyada imtihandayız. Bu yüzden bazen sıkar, bazen bunalırız. Ve bazen bizi genişletir, biz de ferahlarız. Bazen darlık, bazen sıkıntı verir. Bazen bolluk, bazen rahatlık verir. El-Basit Celle celaluhu. 23. El Hafid Celle celaluhu. Alçaltan, zillete düşüren, yukarıdan istediğinde aşağıya indiren demektir. Allahu Teala kafirleri, zalimleri, zorbaları alçaltır müminleri ve dostlarını yükseltir. İstediği kulunu yukarıdan aşağı atı verir. En yüksek mertebelere geldim diye güvenme. istediğinde o en yüksek mertebelerden en aşağı mertebeye indiriverir. Allahu Teala'nın düşürdüğünü hiç kimse yükseltemediği gibi yükselttiğini de hiç kimse alçaltamaz. İşte diğer bir ismi şerif. Er Rafi Celle Celaluhu. Yücelten, yükselten, yukarı kaldıran, şeref veren manasındadır. Allahu Teala dilediği kuluna şeref verir, yükseltir, diğer kullardan üstün tutar. Dilediğini zengin kılar, saygıdeğer kılar. Dilediğine zenginlik vermeden başka bir yönden saygı değer kılar. Dilediğine iman bahşeder. Salih ameller işlemesine imkan verir. Errafi Celle Celaluhu 25 Moiz Celle Celaluhu Üstün kılan şeref veren ve mülkü dilediğine veren manasında. Allahu Teala kendisine inananları yükseltir, şereflendirir ve başkalarına karşı üstün kılar. İman ehli Allahu Teala'nın aziz ve değerli kıldığı kimselerdir. Tam tersine 26. El müzil celle celaluhu zillete düşürür dilediğini, hor ve hakir kılar, rezil ve perişan eder, alçaltır. Dünya sevgisiyle, daha fazla kazanmak, hırsıyla yanıp tutuşan kişiler, Allah'ın zelil kıldıklarıdır. Bunların amacı, dünya çıkarı için nefsini alçaltmaktır. Bunlar, ...yarın Allah'ın huzuruna yüzleri kararmış olarak çıkacaklardır. 27. Semi' Celle Celaluhu Sonsuz işiten, ...her türlü kısıtmadan veya küçültmeden yüce olarak, ...gizli açık her şeyi işiten... İşitilecek şeyler, kesinlikle kendisine gizli kalmayan, kulunun duasını, yakarışlarını kabul eden anlamındadır. Es-Semir Celle Celaluhu Allah-u Teala ister açık, gizli, içinizden geçirdiğiniz sesleri dahi fısıltıları da işitendir dua edenlerin dualarını sadece o işitir. Allahu Teala'nın işitmesi bizimkine benzemez. Herhangi bir kulağa, kulak zarına, bazı damarlara ihtiyaç duymaz. 28 El Basir Celle Celaluhu her şeyi görendir sonsuz görücüdür. Biz insanlar da bir nevi gördüğümüzü fark ederiz ama duvarın ardındakini göremeyiz. Vücudumuzun içini hatta gözümüzün arkasını dahi görmekten aciziz. Karanlıkta ışık olmadan göremeyiz. Allahu Teala'nın bizim gibi görmesi değil sonsuz görücü olduğuna inanmamız gerekir. Her şeyi görür. Açıkta olanı da, gizli olanı da. O halde, biz insanların her an görüldüğümüzü bilmemiz gerekir. 29. El-Hakem Celle Celaluhu Hükmeden, hakkı yerine getiren, hüküm yetkisi kendisinde olan, son hükmü verecek olan demektir. O hakimdir. Her şeyin hükmünü O verir. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz. El-Hakem Celle Celaluhu Otuz El-Adl Celle Celaluhu Adalet anlamında mutlak adaletin sahibidir dünyada adaletten söz edemeyiz ahiret gerçek adaletin tecelli edeceği yerdir kimseye zulmetmez her şeyi yerli yerine koyar hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz herkes neyi hak ettiyse herkese hakkını tam olarak verir Ve yaptığı her şey akla, hikmete uygundur. Bir kul bu isimden az da olsa nasibini alırsa, zulümden çok korkar, kendi aleyhine bile olsa adaletten ayrılmaz. Suçlu olan babası kendisi de olsa adaleti yerine getirir. El-Adl Celle Celaluhu 31. El-Latif Celle Celaluhu Yaratılmışların ihtiyaçlarını tüm ayrıntılarına varıncaya kadar bilen ve karşılayan, kullarına yumuşaklıkla, ihsanıyla, lütfuyla muamele eden demektir. Fiillerini yumuşaklıkla gerçekleştirendir. Halk arasında latif sözlü ol denir. Kendisine gizli olan hiçbir şey olmadığı gibi yumuşaklıkla işini görendir. El Latif Celle Celaluhu. 32 El Habir Celle Celaluhu her şeyden haberdardır. Her yerde. Yerde, gökte, denizin dibinde, bütün evrende olan her şeyden haberdardır. Onun bilemeyeceği bir şey düşünmek mümkün değildir. Akıldan geçenleri bile bilmektedir. El-Habir Celle Celaluhu 33. El-Halim Celle Celaluhu suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde cezalandırmayıp onlar hakkında yumuşak davranan cezalarını erteleyen geriye bırakan kızgınlıkla muamele etmeyendir. Allahu Teala günahları yüzünden kullarına olan lütuf ve ihsanını esirgemez. İyi olsun kötü olsun bütün kullarını rızıklandırır aceleci değildir. Ceza vermekte acele etmez. Süre tanır ama ihmal etmez. El Halim Celle Celaluhu. 34. El Azim Celle Celaluhu. Büyük, yüce demektir. Allahu Teala zat ve sıfatları bakımından en büyüktür. Mutlak üstünlük onundur. Kadiri mutlaktır. Onun büyüklüğünü hiçbir insan yaratılmış anlayamaz. Bunu anlamaktan acizdir. El Azim Celle Celaluhu. 35. El Gafur Celle Celaluhu. Bağışlayan, affedendir, bağışlaması bol olandır. Kulun günahı ne kadar çok olursa olsun, bunları meydana çıkarıp dilediği kulunu rezil ve rüsva etmez. Bunların üstünü örter, gizler, kin tutmaz. Şahsına yapılan haksızlıkları bağışlar. El-Gafur Celle Celaluhu. 36. Eşşekur Celle Celaluhu Az bir iyiliğe çok mükafat veren, kendi rızası için yapılan iyilikleri fazlasıyla mükafatlandırandır. Kul Allah'ın verdiği nimetlere şükürle karşılık vermeli. Kul şükrederse Allah Celle Celaluhu onun şükrünü karşılıksız bırakmaz, mükafatlandırır. eşşekur Celle Celaluhu 37 El-Ali Celle Celaluhu pek yüce, pek yüksek demektir. Allah-u Teala, insanların düşünemeyeceği şekilde, her şeyden daha büyük, daha yücedir. İzzet ve şeref bakımından, hükümranlık bakımından, ondan daha yüce bir varlık yoktur. El-Ali Celle Celaluhu 38 El-Kebir Celle Celaluhu Büyük ve ulu demektir. İnsanların Hiçbir şekilde kavrayamayacağı kadar büyüktür. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar mutlak büyüktür. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılmışlara benzemez. Onun büyüklüğü mekana bağlı olan bir büyüklük değildir. El-Kebir Celle Celaluhu 39. El-Hafiz Celle Celaluhu Koruyup gözetendir Kendisinden gizli hiçbir şey olmayan demektir Etrafımızda gördüğümüz, göremediğimiz, hayal bile edemediğimiz uzaklıkta olan evrenin düzenini koruyup sürdürendir Her şeyi eksiksiz kaydeder ve hesaba çekmek üzere korur Bizlerin niyetlerini ve bütün sırlarımızı en iyi bilendir. İnsanlardan kaçırmak istediğimiz, hayatımız boyunca sadece içimizde tuttuğumuz her şey de bilir. Aynı zamanda tüm hatalarımızı veya iyiliklerimizi, konuşmalarımızı yalan da olsa, dua da olsa, hayır da olsa, şer de olsa, melekleri aracılığıyla... Tespit ve tescil ettirendir. Kaydettirendir. 40. El-Mukid Celle Celaluhu Yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren, her şeye gücü yeten ve koruyan anlamındadır. Yarattığı bütün canlılara ne kadar ömür verdiyse, ona göre rızıklarını ayarlamış, takdir etmiştir. Herkesin rızkı bellidir ve herkes bu dünyada son nefesine kadar kendi ayrılan ona verilen rızkını yer. El-Mukid Celle Celaluhu 41 El-Hasib Celle Celaluhu Kullarına yeten onları hesaba çeken manasındadır. Allah-u Teala her birimizin hayatımız boyunca yaptığımız bütün günahları, hayırları, sevapları en iyi şekilde ve küçük ayrıntılarına kadar bilir. Bütün kullarını yaptıklarından dolayı ve aslında yapmaları gerekenleri yapmadıklarından dolayı çok ayrıntılı bir şekilde hesaba çeker bilipte yapmadığı için ve hak ettiğini tam olarak verir. Elhasib celle celaluhu. 42. El Celil celle celaluhu azamet sahibi demektir. Bütün sınırlama ve benzerlikleri aşan yüce bir yüceliğe sahiptir. Müminleri yücelten amellerini kabul edip mükafatlarını arttırandır. Onun büyüklüğü bizim anladığımız şekilde hacim itibariyle değil, şan, şeref ve yücelik itibariyledir. El Celil Celle Celaluhu 43 El Kerim Celle Celaluhu Sonsuz cömert demektir. Lütfu keremi bol olan. Her türlü faziletin sahibidir. Hiçbir karşılık beklemeden verendir. Yardımı, ikramı sonsuz ve sınırsızdır. Biz insanlar birbirimize yardım edebiliriz. Ama bunun da bir sınırı vardır. Sonsuz değildir. Çünkü insan da sonludur. Vadini yerine getirendir. Kendisine sığınanı yüzüstü bırakmayandır. El Kerim Celle Celaluhu. 44. Er-Rakib Celle Celaluhu. Her şeyi gözetler, denetler, kontrol eder. Yaratıklarından bir an bile gafil değildir. Kim ne yaparsa görür ve bilir. Bütün varlıklar üzerinde en iyi gözetleyicidir. O bütün olan biten her şeye şahittir ve herkese yaptığının karşılığını verir. 45. El-Mucib Celle Celaluhu Kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dileklerine ve dualarına karşılık verendir. Kendine yalvaranları işitir ve onların isteklerini verir. 46. Elvası Celle Celaluhu Merhameti her şeyi kuşatan manasındadır allah Teala, ilim, lütuf ve ihsanıyla her şeyi kuşatmıştır. Nimetlerinin bir kısmı fayda sağlayan türden, diğer bir kısmı da zararları gideren türdendir. 47. El-Hakim Celle Celaluhu Hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi, Yerli yerince, eksiksiz ve tam yapar. Hikmetsiz bir işi yoktur. Mutlaka bir hikmete memlidir yaptıkları. Ve bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi, bütün yasakları da insanların zararınadır. 48. El-Vedudu Celle Celaluhu. Çok seven, çok sevilen, sevilmeye layık olandır. Allahu Teala, salih kullarını sever. Salih kulları da Allah'ı sever. Salih kullarından razıdır. Sevilmeye, en çok layık olan da O'dur. İşte bu ismi şeriften, nasibini az da olsa alan bir kul... Em Allahu Teala adına herkesi her şeyi sever ve sevdiği gibi de herkes tarafından sevilir. El Vedud Celle Celaluhu. 49. El Mecid Celle Celaluhu. Şanı büyük, lütuf ve ikramı bol demektir. Allahu Teala her türlü eksiklikten yücedir. Nimetleri saymakla bitmez 50 el baiz celle celaluhu ölüleri dirilten peygamber gönderen manasındadır öldükten sonra diriltir İnsanlar ölüp toprak olduktan sonra onları diriltecek kabirlerinden çıkaracak mahşerde toplayacak ve çok ayrıntılı bir şekilde hesaba çekecektir Peygamberlere uyanlar kurtulacak, uymayanlar azabı hak edeceklerdir. 51 Eşşehid Celle Celaluhu Her şeye şahittir. Her yerde hazırdır. Kendisine hiçbir şey gizli kalmaz. Her şeyi bilir. Açıkta olanları da, gizli olanları da. Ve ahirette herkese halini, bildirecektir. 52. Elhak Celle Celaluhu. Varlığı gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran, varlığı ve ilahlığı kesin olan, hükmünün gereğini yerine getirendir. Değişmeksizin varlığı devam eder. Varlığı fiilen gerçek olandır. Yani sadece zihinde değil Zihnin dışında da var olan O'dur. El-Vekil Celle Celaluhu. İşlerini kendisine bırakanların işlerini en mükemmel bir şekilde yapar. Kendisine güvenilip dayanılan demektir. En güzel vekil O'dur. En büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eder. Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah'a Celle Celaluhu Havale edeni kulunu mükafatlandırır. 54 el kavi Celle Celaluhu Pek güçlü, gücü her şeye yeten demektir. Ve gücü, kuvveti sonsuzdur. İnsanlar, Veya insanların ürettikleri makinalar gibi bitmez, eskimez ve tükenmez. Hiçbir sınıra sığmaz gücü. Ölçüye gelmez. Gücünün yetmeyeceği bir şey düşünülemez. Dünyanın en gelişmiş, ağırlık taşıyan araçları dahi sınırlı bir şey taşıyabilirler. En hızlı bilgisayar işlemcisi dahi belli bir hıza kadar çıkabilir. 55 Elmetin celle celaluhu sonsuz kudrete sahip son derece güçlü kuvvetli dayanıklı sağlam demektir. Hiçbir yorgunluk yoktur ona, zorluk da yoktur. Kuvveti azalmaz ve gevşemez. Hiçbir şey onu aciz bırakmaz. Bırakamaz. 56 elveli Celle Celalhu dost ve yardımcı anlamındadır Allah Allahu Teala sevdiği kulların dostudur onlara yardım eder sıkıntılarını giderir Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur 57 Elhamid Celle Celaluhu Övülmeye layık olan demektir. Allah-u Teala bütün isimleri, sıfatları ve fiilleriyle övülmeye tek layık olan zattır. Bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilenidir. Allahu u Teala bizatihi övülmeye şükredilenidir en layık olandır. Aynı zamanda, insanların işledikleri iyi fiiller sebebiyle, onları över ve mükafatlandırır. 58 El-Muhsi Celle Celaluhu Sonsuz ilmiyle, her şeyin sayısını bilir, her yapılanı bir bir sayan, anlamındadır bu isim. Sonsuz ilmiyle, Her şeyi kuşatmıştır. Onun ilminden hiçbir şey hariç değildir. Kıyamet günü bunların hepsinin karşılığını bilir, hiçbirini unutmaz ve atlamaz. 59. El-Mübdî Celle Celaluhu Yaratıkları maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan manasındadır. Kainatı yaratırken, daha önce bir benzeri ve örneği yoktur. İlk maddesi ve bir örneği olmaksızın yaratandır. Bu yoktan var etmedir ve sadece Allah'u Teala'ya mahsustur. 60. El-Mu'id Celle Celaluhu Yaratılmışları öldürdükten sonra, yok ettikten sonra tekrar yaratır. Hayat sadece dünya hayatı değildir. Ahiret hayatı vardır. Devamlı hayat budur. Bütün insanları öldürecek, sonra yeniden diriltecek ve dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını soracaktır. El-Muhyi Celle Celaluhu Can veren, yaşatan anlamındadır. Sağlık verir, can verir. Ölü beldeleri gökten indirdiği su ile canlandırır, yeryüzünü bitkilerle donatır. İlk olarak yaratır, can verir. Ölü kalpleri ilahi hidayet ve marifetle canlandırır. 62 El-Mümid Celle Celaluhu Öldürendir. Canlının hayatına son veren demektir. Canlılara hayat verdiği gibi, ezeli ilmindeki takdire göre, vakti geldiği zaman, o hayatlarına son verir. Öldürür. Ölüm, ruhun cesetten ayrılmasıdır. Ruh ölmez, başka bir hayatla devam eder. Kul için ölüm sonrası başlayacak ve, esas yurt olan ahiret için hazırlık gerekir. 63 el Celle Celaluhu Canlı, diri, ölmek şanından olmayan demektir. Bütün hayatların kaynağıdır. Hep diridir. Kendisinden başka hiçbir şey gizli değildir. 64. El-Kayyum Celle Celaluhu Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden demektir. Allah-u Teala bizzat kaim ve mevcut olup kimseye muhtaç değildir. Ezeli ve ebedidir. Her şeyin varlık kazanması ve varlığını devam ettirmesi ancak Allah'ın yaratması maddi ve manevi ihtiyaçlarına gidermesiyle mümkündür. 65 El-Vacid Celle Celaluhu İstediğini istediği zaman bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Dilediği şeye sahip olur. Bu hususta bir engelle karşılaşmaz. Bir şeyi ele geçirmek istediğinde zaman kollamaya, tedbir almaya, tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. İstediği zaten istediği zaman onun huzurundadır. Zaten bütün yaratıklar onun emri ve tasarrufu altındadır. 66 El Macid Celle Celaluhu, şanı ve kadri büyük, kerem ve cömertliği bol demektir. İhsanı boldur. Onun kullarına olan kerem ve cömertliği, dil ile anlatılamaz, bir ölçüye gelmez. Bir taraftan kullarını iyi işler yapmaya muvaffak kılar... Öbür taraftan onları güzel sıfatlara sahip olduklarından dolayı da över. 67 El-Vahid Celle Celaluhu Bir olan, tek olan, ortağı dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Tektir, bölünüp parçalara ayrılmaz. Hiçbir benzeri yoktur. Onun bir benzerinin, Olmaması sayı bakımından değildir. O sadece birdir. Birlerin içine girmeyen birdir. O bölünmesi ve artması mümkün olmayan tek bir varlıktır. 68 Es-Samed Celle Celaluhu Her şey kendisine muhtaçtır ve ihtiyaçları gideren sadece odur. ızdırapların dinmesi için el açıp dua edenlerin hastahane köşelerinde acıyla kıvrananların dualarının başvurulacağı tek mercîi de odur. O Celle Celaluhu yaratıkların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için başvurdukları tek başvuru kaynağıdır. Kendisi ise hiçbir şeye muhtaç değildir. 69 El-Kadir Celle Celaluhu Her şeye gücü yetendir. Kudret sahibi demektir. İstediğini istediği gibi yapar. Her şeyi takdir eder, planlı ve ölçülü yapar. 70 El-Muktedir celle celaluhu tam bir kudret sahibidir her şeye gücü yeten demektir kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eder onun kadir oluşu istediği anda ve istediği şekilde yaratma gücüne sahip olması anlamına gelir ve 71 el celle celaluhu istediğini öne alır ileri geçirir dilediği şeyi veya kimseyi öne alır önde bulundurur Allah'ın daveti herkesedir fakat hidayet ettikleri bu davete uyar ileriye gider hidayet etmedikleri geride kalır 72 El muahhir celle celaluhu istediğine geriye koyar geride bırakır Hikmeti gereği geri bırakılması gerekenleri geri bırakır <Gülüyor> 73 El evvel celle celaluhu ilk'tir varlığının başlangıcı yoktur Tüm varlıklardan öncedir Varlığının bir başlangıç noktası yoktur. Bütün varlıklar varlığını ondan alır. 74 El-Ahir Celle Celaluhu Varlığının sonu yoktur. Devamlıdır varlığı. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Evveldir. 75 El-Zahir Celle Celaluhu varlığı apaçık ortadadır. Konuşurken ağzımızdan çıkan kelimelerden bir tanesidir. Zahire bakmak lazım, görünene bakmak lazım diye. Allahu Teala varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delil bulunması açısından aşikardır. Allahu Teala'nın varlığı o kadar açıktır ki İnsanın gördüğü her şey ibret nazarıyla baktığı takdirde onu Allahu Teala'ya götürür. 76. El-Bâtın Celle Celâluhu. Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli anlamına gelir. Allahu Teala gizlidir çünkü o gözle görülemez. İnsan Her şey sınırlıdır. Allah ise sınırsızdır. Sınırlı olan, sınırsız olanı tam olarak düşünemez, hayal edemez. 77 El-Vali Celle Celaluhu Yine kulağımızın aşina olduğu bir ismi şerif, bir kelime. Kainatın tek hakimi yöneticisi. Allahu Teala bu büyük evreni ve her an meydana gelen bütün olayları tek başına yönetir. Yaratıkların işlerini yerine koyar. Bütün varlıkların tek hükümdarı odur. İstediği şekilde istediğini yapar. Hiçbir şey onun tasarrufunun dışında kalmaz. 78 El-Müteali, Celle Celaluhu. Hükümranlık, şeref bakımından en yücedir. Yaratılmışlar hakkında, bir insanın aklının mümkün gördüğü her şeyden, her tavırdan, her halden daha yücedir. Onun ortağı yoktur ve kimseye benzemez. 79- Elber Celle Celaluhu iyilik ve bahşişi çok olan anlamındadır. Yaratıklarına karşı rahmet ve mağfireti, lütuf ve ihsanı bol olandır. Kullarının hep iyiliğini ister. Kötülüklerini ve zorluk çekmelerini istemez. Yapılan kötülüklerin çoğunu bağışlar, örter. 80. Ettevvab Celle Celaluhu Bildiğimiz isim kullandığımız kelimelerden. Tövbe eden kullarının tövbelerini kabul eden, tövbede muvaffak kılan demektir. Kendisine yönelen kullarının günahlarını affedendir. Tövbelerini kabul edip günahları bağışlayandır. Bir insan işlediği günahlardan pişman olur, tövbeye yönelirse, Allahu Teala onu tövbesinde başarılı kılar ve tövbesini kabul buyurur. 81. El-Müntekim Celle Celaluhu Suçlulara adaletiyle hak ettikleri cezayı veren anlamındadır. Ama hemen cezalandırmaz, uyarır. Yanlışlardan dönmesi için fırsat verir, yeterli süreyi de verir. Tevbe etmeyenleri cezalandırır. Düşmanlarından intikam alır. 82 Ele affı celle celaluhu. Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde dilediği günahları affeden demektir. Allah-u Teala... Günahları dilerse kökünden kazıyıp tamamen yok eder. Kiramen katibin meleklerinin kayıtlarını dahi siler. Hatırlayıp mahcup olmasınlar diye dilediği kullarına işledikleri günahları dahi unutturandır. 83. Er-Rauf Celle Celaluhu Çok şefkatli ve merhametli demektir. Kullarının sıkıntılarını ortadan kaldırır. Kullarını işledikleri suçlardan dolayı hemen cezalandırmaz. Onlara hatalarından dönmesi için fırsat tanır. İnanan kullarının kusurlarını bağışlar. İyi amellerine mükafat verir. 84 Malikül Mülk Malikül Mülk Mülkün gerçek sahibidir Celle Celaluhu, tek hakimi demektir. Mülkün sahibi, malik ve mülk, kulağımız aşina. Lakin Allahu Teala bütün kainatın tek sahibi ve malikidir. Ve mülkünde de istediği gibi tasarruf eder. Eviniz varsa, arabanız varsa, kıyafetiniz varsa benim deriz kimseye hesap vermeden o eşyayı dilediğim gibi boyar, Eve eşyayı istediğim şekilde yerleştiririm deriz. İşte Allahu u Teala mutlak hükümranlık sahibidir. İstediği şekilde mülkü kullanır. 85. Zül Celali veli Celle Celaluhu ululuk ve ikram sahibi demektir. Kullarından dilediklerine, kendisine samimiyetle kulluk vazifelerini yapmayı sağlayan, dünyada ve ahirette bol lütuflarda bulunandır. 86. El-Muksid Celle Celaluhu Bütün işleri birbirine uyumlu, uygun, yerli yerinde yapandır. En üstün adalet ve merhamet sahibidir. Mazlumların haklarını zalimlerden alandır. Dünyada dost-düşman ayırımı yapmadan, bütün kullarına rızkı verir. Ahirette dostları, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacak, düşmanları ise sadece yaptıklarının karşılığı bir cezaya çarptırılacaklardır. 87 El-Camii Celle Celaluhu Kulağımızın aşina olduğu isimlerden toplamak, cem etmek istediğini istediği zaman istediği yerde toplar. Bazen birbirine benzeyen şeyleri ve benzemeyen zıt şeyleri bir araya getirip toplar. Kıyamet günü Hesaba çekmek için yaratıkları toplar. Tabiatları zıt olan birçok unsuru bir araya getirir. İnsanların kalplerini birbirine ısındırır. 88 el Celle Celaluhu çok zengin olandır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Zat ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan uzak olandır. Çok zengindir. Ama bütün varlıklar, kendisinin ihtiyacı olmadığı gibi bütün varlıklar, her konuda ona muhtaçtır. 89 El-Mûni -mu Celle Celaluhu Mu'ni, istediğini zengin eden manasındadır. Dilediği kulunun, Her türlü ihtiyacını karşılar. Fakir kullarını lütuf ve ihsanıyla zengin hale getirir. Kulun hal ve davranışlarını rızası yönünde yönlendirerek, manevi bakımdan da zenginleştirir. 90- El-Mani Celle Celaluhu Yine kulağımızın aşina olduğu konuştuğumuz bir ismi şerif. Dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen, kötü şeylere engel olan demektir. Allahu Teala bazı isteklerin gerçekleşmesine mani olur. Müsaade etmez. Dilediği şey olur, dilemediği olmaz. Allahu Teala sevdiği kullarının bazı kötü isteklerine engel olmak için onları zarardan korur. İşte yaşadığımız bir kaza boşanmamız, hasta olmamız gibi birçok bizim için kötü gibi görünenler aslında bir engel olabilir 91 Eddar Celle Celaluhu elem ve zarar verici şeyleri yaratan demektir Allahu u Teala bir kuluna herhangi bir zarar vermeyi dilerse hiç kimse ona fayda veremez fayda vermek istediği kimseye de kimse zarar veremez. 92 Ennafîr Celle Celaluhu Fayda veren, dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren demektir. Zararlı gibi görünen, her şeyi sezilmez yollarla faydalı haline getirendir. Çaresizlerin imdadına yetişendir. 93. En-Nur Celle Celaluhu. Yine bilinen ismi şerif. Işık, nur kaynağı, alemleri nurlandıran, istediği yüzlere, zihinlere, gönüllere nur yağdıran, nuru yaratan, onunla gökleri ve yeri aydınlatandır. Kulunun kalbini, gönlünü, iman nuruyla aydınlatarak hidayete ermesini, ve doğru yolu bulmasını sağlayandır. 94. El-Hadi Celle Celaluhu Hidayeti yaratır. İstediği kulunu muradına erdirir. Başarılı olması için hayırlı yollara muvaffak kılan demektir. Yolunu şaşırmışlara o rehberlik eder. 95. Bedi'i Celle Celaluhu, varlıkları eşi ve benzeri örneği olmaksızın sanatkarane bir şekilde yaratır. Her şeyi bir nümunesi benzeri olmaksızın yaratır. Akıllara durgunluk verecek derecede kusursuz ve mükemmel yaratır. 96. el Celle Celaluhu, ebedidir. Varlığının sonu yoktur. Zatının dışında her şeyin bir sonu vardır. Varlığı devamlıdır. Sıfatları da, fiilleri de sonsuzdur. Devamlıdır. 97. El-Varis Celle Celaluhu Varlığının sonu olmayandır. Yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra... Baki kalan, mülkün gerçek sahibidir. Dünyada bulunan her birimiz faniyiz. Ve bir gün öleceğiz. Biz ölümlü olduğumuz için, sahip olduğumuz mal, mülk, makam, mevki, servet geçicidir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarıyla beraber zatı ebedidir. 98 Erreşid Celle Celallohu İrşaat eden doğru yolu gösteren demektir. Allahu Teala bütün işleri isabetli bir şekilde yapar hedefine ulaştırır. Her şeyi ezeli takdirine göre yürütür ve bir nizam hikmet üzere sonuna ulaştırır. Hiç kimsenin şöyle yap Haşa veya şu yoldan git demesine Yol göstermesine muhtaç olmayandır. 99. Es-Sabur Celle Celaluhu Yine duyduğumuz ismi şeriflerden çok sabırlı demektir. Allahu Teala günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve istediğinde affedendir kollarına çok fırsat tanıyandır. Böylelikle Allahu Teala'nın 99 ismi şerifini okumaya çalıştık. Allahu Teala'dan niyazımız hatalarımızı affetmesi ve tam anlamıyla bize imanı tattırması ve son anımızda bu dünyadan ayrılırken en imanlı olduğumuz, kendisine en yakın olduğumuz bir anda bu ismi şerifleri bilen, ezberleyen ve affa uğramış olduğumuz bir anda canımızı almasıdır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatə.